Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihin ve sahb-i ecma'in. ala Resulina Muhammed, Allahümme sehli ala şeyin. ala şefi'i günübina Muhammed, Allahümme sehli ala şeyin. ala tabibi kulübina Muhammed, Allahümme Allah'u Teala ve Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bu yolda bizlere devam, tebat, istikamet, ihsan eylesin. Caymaktan kaymaktan Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet Rabbimize sonsuz hamd ve fenalar olsun. O mukaddes topraklara harameyn-i şerifeyne gitmek, ziyaretlerimizi yapmak, efendim, tavaflar, umreler, namazlar, evrat, edkar hepsini yapmak Nasip oldu elhamdülillah. Rabbim Celle Celaluhu hepsini kabul eylesin. Amin. Gidemeyen kardeşlerimize en kısa zamanda gidebilme imkanları, fırsatları halka eylesin. Amin. Gidenlerimize de tekrar tekrar gitmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Evet, tabii fazla uzatmayacağım. Hemen mektubu başlayacağım. Gene tabi sizlere unutmadık. Oralardaki efendim o kıymetli makamlarda, mekanlarda, duaların kabul olduğu yerlerde hep elhamdülillah dualar ettik. Özellikle darat gecesinde Mescid-i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in misafiriydik. İnşallah oranın hürmetine riayet edebilmişizdir. İnşallah efendim maddi manevine kadar sıkıntılarımız varsa bütün ferdi olarak gerek İslam alemi olarak nelere ihtiyacımız varsa mümkün mertebe dilimize geleni gönlümüze geleni Rabbimize efendim aktarmaya, istemeye gayret ettik. Rabbim Celle Celaluhu dualarımızı kabul eylesin. Amin. Dualarımızın kabul neferini bir an önce görmek nasip eylesin inşallah. Amin. Evet, sıcaklar biraz sizi silkelemiş galiba he, dökülmüşsünüz yani iki haftadır biz de yoktuk. Dolayısıyla efendim, bak böyle azalırsanız Çünkü hocamız darılır, mektubu keser, haberiniz olsun ha. Onun için aynı şekilde ne yapalım devam edelim ama tabii havalar da sıcak, doğru. Orada daha sıcak ama yani oranın havaları efendim nem olmadığı için, kuru hava olduğu için hakikaten e, pek rahatsız etmiyor. Ama burada bakıyorsun yani 30 derece 35 derece sıcak var. %80-90 ne var? Nem var. İşte adamı öldüren nem zaten. Hemen terliyorsun, bir de kurumuyorsun yani. Ama tabi Mevla Teala Celle Celaluhu bir şekilde kolaylığını veriyor. Rabbim Celle Celaluhu sıcak da olsa, soğuk da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, gevşeklikten, tembellikten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Evet, hocamızın mektubuna böylece geçmiş olalım. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü. Bütün alemlerin tüm hamdleri allah Teala hazretlerine mahsustur. allah Teala'nın ve tüm mahlukatın salavatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve aile üzerine olsun. Emme ba'd. Allah yolunda kardeşlerim. Kürsümü ve sohbetimi hiç terk etmediniz. Rabbim de rahmetini taksim ederken sizi terk etmesin. Amin. Başımıza maddi manevi belalar yağdı, yağmaya da devam ediyor. Kim bilir altında ne hikmetler yatmaktadır. Görünüşte kırılıp dökülen şeyler varsa da Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana. içinde inci vardır. Biz de bakalım bu kırık dökük ortamın içerisinde neye nail olacağız. Rabbim zayı olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. amin. Bu fakir yıllardır size hizmet etmeye çalıştım. Becerdiğim oldu, beceremediğim oldu ama Yüce müşidi i Mahmud Efendi Hazretlerimin Ahmet'in niyeti iyidir kavli hakiminden anlaşıldığı üzere... Herkes hakkında, hatta düşmanlarım hakkında bile daima iyi niyet taşıdım. Herkesin salahını, hidayetini, iki cihan saadetinin saadetine nailiyetini diledim. Zannedersen beni bu yüzden sevdiler, seçtiler, nazladılar. Layık olmamama rağmen hem Efendi Hazretlerim'den hem de diğer velilerden hep iltifat gördüm. Geçen Salı günü ziyaretime 1991'den beri cemaatimden olan ve tasavvufa çok merakı olan, Risale-i Kudsiye'yi okumayı terk etmeyen, bunun sebebi olarak da Hacı Abdülhalik Ucduvani Kutsesir Ruhu'nun mürşidini gör, göremeyen kişi her gün en az 18 sayfa kadar meşayihin kitaplarından okusun sözünü açıklayan Muhammed Erkan Usta kardeşim geldi. Bana evvelce rüyasında beni Hazreti Ömer radıyallahu'nun yanında bir mecliste küçük çocuk olarak gördüğünü, elimdeki 33'lük tesbih sallayarak dolaştığımı, Ömer radıyallahu'nun Ali Haydar Efendi babamıza çok benzediğini Meclise sahabe-i kiramdan ve meşayihtan bazılarının özellikle de Şanakşıben Kudsesirru ile İmam-ı Rabbani Kudsesirru'nun bulunduğunu O sırada Ömer radiyalarının Ahmet çocuktur ama buranın çocuğudur bizim nazlımızdır. Yani nazını çektiklerimizdendir buyurduğunu anlattı. Çok şaşırdım sevindim ve bu kadar nazlanmamın bir sebebini daha anlamış oldum. Daha önce de size söylemiştim. Bir kere yurt dışı yasağım varken Efendi Hazretleri Umre'ye gitmişti. Döndüğünde bana Ömer radıyallahu anh'ı ziyaret ederken Ahmet'e söyle talebe ders bu buyurdu diye bizzat söylemişti. Kaç kere Hazreti Osman ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ı ziyaretlerinde bana selamlarını ve tefsir hizmetinden memnuniyetlerini bildirdiklerini anlatmıştı. Tabi ki diğer bazı hoca efendiler kadar azimetle riayet edemediğim olmuştur. Hatalarım olmuştur olmuştur diyeceğim ama efendi hazretleri ben senin işlerinde bir yanlış görmüyorum sözünü düşünerek azimetle amel edemediğim görüşünü ortaya atmam daha uygun olacak lakin ben azimetle amel edemediğim bazı konulardan dolayı devamlı boyun kırıklığı içerisinde kaldım ve azimetle amel eden hoca kardeşlerime hatta talebelerime son derece tazim ettim. İslam olan düşkünlüğümden dolayı onların ilmi seviyelerine göre değil de takvayar ya ayetlerine göre onların önünde Allah için eğildim. Ellerini öpmeye davrandım ve hürmetlerimi korudum. Ama şimdi görüyorum ki maalesef onlardan bazısı kendilerini daha takva görerek mağrur olmuşlar. Burunlarından kıl aldırmıyorlar. İlim hakkını da, sohbet hakkını da, ihvanlık hakkını da, Müslümanlık hakkını da korumuyorlar ve bu fakirin aleyhine veriştiriyorlar. Bu kişileri uyarıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Her kim günahından sebep bir kardeşini ayıplarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez buyuruyor. Her kim günahından sebep bir kardeşini ayıplarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez buyuruyor. Bu fakir itham edildiğim konularda, günah dahi işlememişken, ya beni ayıplayanlar acaba nasıl söyleyecekler bunu iyi düşünsünler. Ayrıca kendilerini sağlam testi kabul edip bu fakiri çatlak testi gibi görerek aldanmasınlar. Çünkü bazen sahibi çatlak testiyi sağlam testiye tercih edebilir. Çünkü hakim olan biri sahip olduğu değerlerden hangisinin daha bereketli olduğunu görerek bilerek hareket eder. Nitekim Rabbimiz hislerle hareket etmekten münezzeh olduğu için hikmetle amel eder. Nakledildiğine göre bir adam her gün boynuna dayadığı kalın sopanın iki ucuna asılı testilerle dereden evine su taşırmış. Bu testilerden birinin yan kısmında çatlak varmış. Diğeri ise hiç kusursuz ve çatlaksızmış. Ve her seferinde bu kusursuz testi adamın doldurduğu suyun tümünü taşır ama her zaman boynunda taşıdığı testilerden çatlak olanı eve yarı dolu olarak varırmış. İki sene her gün bu şekilde geçmiş. Adam her iki testiyi suyla doldurmuş ama evine vardığında sadece bir buçuk testi su kalırmış. Tabii ki kusursuz, çatlak olmayan testi vazifesini mükemmel yaptığı için çok gururlanıyormuş. Fakat zavallı çatlağı olan kusurlu testi çok utanıyormuş. Doldurulan suyun sadece yarısını eve ulaştırabildiği için de çok üzülüyormuş. İki yılın sonunda bir gün görevini yapamadığını düşünen çatlak testi ırmak kenarında adama şöyle demiş. Kendimden utanıyorum. Şu yanımdaki çatlak nedeniyle sular eve gidene kadar akıp gidiyor. Adam gülümseyerek dönmüş. Yolun senin tarafında olan kısmının çiçeklerle dolu olduğunu görmedin mi? Fakat kusursuz testinin tarafında hiç çiçek yok. Çünkü ben başından beri senin kusurunu, çatlağını biliyordum. Senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün o yolda ben su taşırken senden akan sularla onları sulamış oldum. İki senedir o güzel çiçekleri toplayıp masamı süslüyorum. Sen Kusursuz olsaydın o çatlağın olmasaydı evime çiçek götüremeyeceğimden böyle güzellik ve zarafet veremeyecektim diye cevap vermiş. Yani onun çatlağı, eksiği aslında ne oluyor? Fazileti olmuş oluyor. Evet, işte bu hikayede dildiği üzere ben de defaatle, ''Efendi hazretlerime çatlak testi olduğumu bildirerek beni bazı vazifelerimden çekmesini istedim ama sahibimiz olan mürşidimiz bizim gibi çatlak testiden zuhur eden ve edecek bazı bereketleri görmüş, bilmiş olacak ki her seferinde bize çok konuşma, işine devam et.'' buyurdu. Efendi astride demek oralara hep ne yaptı? Çiçek tohumu ekti. ''Onun için ben dahil ve başta olmak üzere herkes haddini bilmeli.'' Bir yerlere geldi. Daha doğrusu getirildi diye kimseyi hakir görmemeli. Makam ve mevkine aldanıp garip dervişlere karşı kibir yapmamalıdır. Nitekim fikredildiğine göre saltanat sahibi bir yolda yürürken herkes ona saygı duruşuna geçiyormuş. Adamın biri oturduğu yerden kıpırdamamış. Kibirli adam beni tanımadın mı demiş ona. Diğeri tanımaz mıyım? Evvelin bir damla su sonun ise bir avuç toprak deyince kibirli olan sen şimdiki halime bak demiş. Bunun üzerine oturduğu yerden yani şöyle demiş. Neyine bakayım? Şiş karına bıçak atsam gübre dökülür. Sırtındaki kürke gelince onu hayvandan biri on sene giydi ama hayvanlıktan kurtulamadı demiş. Ya. Bu kısa bana evvelce gördüğüm. Nâ bâlu men evveluhu nutfetun mediratun ilâhiri. Başı hasis bir damla su, sonu kokuşmuş bir leş hayatı da karnında pislik taşıyarak geçmekte olan bir adamın hali nicedir yani böyle bir adam nasıl kibirlenebilir şeklindeki hikmetli ibareyi hatırlattı şimdi siz kimmiş bu adam diye düşünürseniz halbuki hepimiz o adamız evet neden yaratıldık bir damla sudan değil mi He? yağmur suyu mu gül suyu mu ırmak suyu mu ya bir damla pis bir sudan yarattı Mevla evvelin bir damlası Üzerine bulaştı anevi göre namaz olmaz. Sonumuzda hakikaten efendim, kabri, kabre gömülen adamın kabrini birkaç ay sonra açsalar bile bakacaksın, haşaratın kovanı haline gelmiş. Kurtlar yemiş, delik deşik etmiş, laşa olmuş, leş leş olmuş. İşte ibaredeki gibi de arasında da hayatında da neyi taşıyorsun? Yediğinin gübresini taşıyorsun. Ey insan, öyleyse neyine mağrursun? Neyine kibirlisin? Nasıl kendine getiriyor adamı görüyor musun? Ne ibareler, ne ifadeler. Evet, Cübeli hocamız diyor ki halbuki hepimiz o adamız. Evet, Ruhul Beyan sahibi arada eyüher ve kullüne hadar racul. Ey adam diye nasihate başlar. Sonra da hepimiz o adamız ha diyerek nasihatı başkalarına söylemekten ziyade evvela kendi içtimizi alarak kabullenmemiz ve mucebince amel etmemiz gerektiğine dikkat çeker. Evet hakikaten hiç üstümüze alınmıyoruz ha. Komşu hakkından bahsediliyor. Efendim onun kötülüklerinden, berbatlığından vesaireden adam da diyor ki çok doğru söylüyorsun hoca efendi. Aynı benim komşuyu anlatıyorsun. E sen de komşunun komşususun ya. Hiç üzerimize alınmıyoruz. Bir kavimden bahsediliyor. Ulan ne berbat kavimmiş ya. E bunu niye anlatılıyor? He? O kavim gibi olmayalım. O kavmin hataları, eksikleri, noksanları Lanete sebep olacak, yerin dibine geçirecek neler yaptıysa onları yapmayalım diye anlatılıyor ama adam hiç. Eskide takılmış kalmış yani. Halbuki hepimiz o adamız. Ha, bak bu çok önemli. Evet hocamız devam ediyor. Akıllı olalım, ahmak olmayalım. Rahmandan rahmet alalım, şeytandan bela satın almayalım. Oysa rahmet bedavadır, bela ise paralıdır. Nitekim yüce Mevlana Celaleddin'i Kaddes'e Şirrah'ı şöyle diyor. Şu dünyada yüzlerce ahmak etek dolusu altın verir de şeytandan ders satın alır buyurarak bu hakikate işaret ediyor. Bu fakir kibirden çok uzak durmaya çalıştığım halde yine de korkuyor ve diğer arkadaşları uyarıyorum ki bu hastalık yüzünden yalana yanlışa ve çekemedikleri kimseler hakkında yalan beyana tevessül etmesinler. Bildiğiniz üzere bu fakir allah Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den onların dostlarından ve efendi hazretlerinden yaptığım nakillerde güvenilirlik vasfına sahip bulunmakta ve böylece tanınmaktayım. Bunun sırrı ise kibir, gurur yahut birini çekememe yüzünden kimse hakkında yalan yanlış beyanlara yeltenmemem ve düşmanıma karşı da olsa adil davranmamdır. Düşmanımın lehine yahut kendi aleyhime de olsa doğruluktan ayrılmamamdır. Bir yalan insana İnsanı, heh, bir yalan insanı haline gelmeden, yani yalancı bir adam olmadan temrinat, yani alıştırma yapa yapa doğru söylemeye ne yapalım kendimizi şartlandırmalı ve asla hilaf-ı vaki beyanda bulunmamalıyız. Özellikle de bir insanın sözünü ya da bir meseleyi naklederken her hususu kelimesi kelimesine aktarmaya ve yarım kelime de olsa farklı bir söz katmamaya çok dikkat etmeliyiz. Çünkü yalan iki tarifi vardır. Birincisi konuşan şahsın gerçek düşüncesini saklayıp kanaatin aksini söylemesidir. İkincisi ise vaka mutabık olmayan bir beyanda bulunmaktır. Tabiri diğerle Allah nezdindeki hakikate ve Cenab-ı Hakk'ın gördüğü, duyduğu, bildiği bir meseleye aykırı bir söz söylemektir. Öyleyse söylediğiniz her cümlenin gerçekten gönlünüzün sesi olup olmadığına özen göstermeli ve mutlaka kesin bildiğiniz şeyleri tam doğru olduğuna inandığınız şekilde söylemeli. Bunu yaparken de işin hakikatini Allah bilir düşüncesini zihninizden merak etmemelisiniz. Evet hakikaten ben, benim de çok bazılarımda üzerinde durduğum konulardan bir tanesi yalan. Yalan söylemek artık fazilet meziyet oldu yani. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlik görevine başlamadan önce neydi lakabı? Muhammedü'l Emin diyorlardı. Görüyor musun? Muhammedü'l Emin. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tebliğ davete başladıktan sonra en yakınlarından tutun da en uzağa kadar pek çok insanlar karşısına geçtiler. Her şeyde dediler. Cinlenmiş dediler, delenmiş dediler, büyülenmiş dediler, buna ne oluyor dediler. Her şey dediler ama bir şey diyemediler. Ne diyemediler? Amin. Ha, sen yalancısın diyemediler Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için böyle bir peygamberin ümmeti, he, yalan söyleyen bir adam böyle bir peygamberin ümmetliğine layık davranmıyor demektir. Hele bir Müslümana yalan yakışır mı ya? Allah senin ağzından çıkana ne yapıyor? İtibar ediyor. Ben Müslümanım diyorsun, kimse sana hadi oradan sen Müslüman değilsin diyemezsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan münafıklar vardı. Münafıkların reisi orada kılıyordu. Ben Müslümanım diyor diye. Sen değilsin, Müslüman değilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiyordu. Ağzından çıkana itibar edilir. Müslüman böyledir. 20 yıllık yabancı kadını ne diyorsun? Eş olmaya helalliğe kabul ettim diyorsun bak. Ağzından çıkıyor. Tamam bu iş bitiyor. Görüyor musun? Bir lafla da ne yapıyorsun? Boşanmış oluyorsun. Yedi yabancı bir kelimeyle eşin oluyor, he? kırk yıllık eşin bir kelimeyle yedi yabancı olabiliyor. Demek ağızdan çıkan söz çok önemli. Ağzından çıkan söze dikkat et, etmeliyiz. İşte Cümbel hocamız burada bizi uyarıyor. Yalan Müslümana asla yakışmaz. Bu konuda çok anlatılacak şey var ama tabii şu anda mektuba devam ediyoruz. Evet hocamız da bunu bizlere özellikle ne yapıyor işaret ediyor ve devam ediyor. Günlük, günlük konuşmalarımızdaki sıradan gördüğünüz cümlelerinizde bile böyle bir doğruluk aramalı ve yalanın öldürücü bir virüs olarak kalbinize musallat olmasına meydan vermemelisiniz. Doğruluk hakkındaki hassasiyetle güzel bir örnek olan Abdullah bin Mesut Hazretleri hadis rivayet ederken tir tir titrermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanlarını naklederken o kadar titiz davranırmış ki heyecandan adeta bütün vücudu ürperir ve anından boncuk boncuk teller akarmış. Mesela herkes tarafından bilinen bir günahtan tevbe eden onu hiç işlememiş gibidir. Ette bi münedden bi bile. Günahından tevbe eden hiç işlememiş gibidir mealindeki hadisi şerifi söylerken bile birkaç defa ileri gider, geri gelir, ellerini ovuşturur ve la havle ve la billah der. O sözü eksiksiz ve ziyadesiz aktarabilmek için adeta göbeğini çatlatır ve sonunda yine Allahu alem. Yani Allah en doğrusunu bilir kaydını düşermiş. Talebelerinden biri der ki bir sene boyunca i̇bn Mesud Hazretlerinin yanında kaldığım halde onun bir kere bile kesin bir ifadeyle Resulullah buyurdu ki dediğini duymadım. İşte bu tereddütlerden dolayı yani. İşte böyle bir hassasiyete de isterseniz dil iffeti diyebilirsiniz. Adına ne derseniz deyin. Söylediğiniz sözlerin vaka mutabık olması... Ve Allah ilmindeki hakikate yani o meselenin mahiyeti nefs-i emriyesine denk düşmesi de iffetin bir parçasıdır. İnsan iffet ve haya perdesini yırtmamak için doğrulukta alıştırma yapa yapa hilaf-ı vaki beyanlara da bütün bütün kapanmalı ve yalanın gölgesine bile yaklaşmamalıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Kişi doğru söyleye söyleye her işte doğruluk aradıkça o nihayet Allah indinde sıddık yazılır. Bu fakir sıddık olduğumu söyleyemesem de sadık olduğum kesindir. Rabbim cümlemizi sıddık ve sadakatten ayırmasın. Amin. Amin. Azimetle Lahmet iddiasında olan bazı ikvan hoca efendilerin beni en çok eleştirdikleri konu televizyona çıkmamdır. Yüce Gafsımız bu fakire televizyona çıkma gibi bazı konularda izin veriyorken bu izni herkese vermiyorsa onun bir bildiği var demektir. Nitekim İzmit'ten telefon edip bu hususta izin isteyen bir hoca efendiye Ahmet'e izin verdik. O hakkını veriyor. Bu işi yaymak istemiyorum buyurmuştur. Allah manen ilham alan kimselerdir. Kime hakkında kerih gördüklerini bir başkası hakkında güzel görebilirler. Bundan dolayı izin verilen kişi aleyhinde konuşmak hakikatte izin veren zatı itham etmektir. Bu yüzden aklımızın ermediği işlere burnumuzu sokmayalım. Hatta mürşidin bir fiilini zahiren, şerate muhalif görsek de ledün ilmine havale ederek itirazdan sakınalım ve farklı uygulamalarının arasını telife güzel manalara hamletmeye çalışalım. Nakledildiğine göre bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendine bir inek alır. Neden sonra yaptıklarından pişman olunca? İyi bir şey yapabilmek düşüncesiyle bu ineği Hacı Bektaş Veli'nin dergahına bağışlamak ister. O zamanlar dergahlar aynı zamanda aşevi işlevini görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli'ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli de helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi dergahına gider. Aynı durumu Mevlana'ya anlatır. Mevlana ise hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onu kabul etmediğini söyler ve bunun sebebini Mevlana Hazretlerine sorar. Mevlana şöyle der. Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli Şahin gibidir. Öyle herleşe konmaz. O yüzden biz senin hediyeni kabul ederiz. Edebiliriz o etmeyebilir. Böyle cevap veriyor. Görüyor musun? Ne alacak abi insanlar? Ya. Hani kendi aldı ya. O almadı. Ha onun alması lazım. Normalde kötülemesi lazım yani kendinin almasının ne kadar sebepleri olduğunu bu ilmi şeylere dayanarak da belki günümüzde olsa anlatırlar. Ben aldım ama niye aldım bir düşey söylem şöyle dinle bakalım yani. Ama şimdi ne diyor? Onu övüyor. Övüyor musun? Biz karga diyor. Hacı Bektaş Veli Şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O yüzden biz senin hediyeni kabul edebiliriz ama o etmez diyor. Ama bak Adam üşenmez Hacı Bektaş Veli dergâhına gider artık fitne yapmak için mi ne yapmak içinse. Sen de otur oturduğun yerde yani o öyle dedi bu böyle dedi. He? Gider Hacı Bektaş Veli'ye Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyler ve sebebini sorar. Yani sen kabul etmedin o etti. Hacı Bektaş Veli de şöyle der. Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlenir ama... Onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten o senin hediyeni kabul etmiştir der. İkisi de ne kadar büyük. Nasıl adamlar görüyor musun? Ya. Evet gördüğünüz üzere Emliya Allah'tan iki büyük zatın iki farklı uygulaması olmuş. Ama hiçbirine hata nispet edilmeden mesele Hazreti Mevlana tarafından çözüme kavuşturulmuştur. Dolayısıyla kendini haklı görüp başkasını itham etmektense... Hele de mürşidinin izniyle hareket edeni mutlaka meşru, en azından mazur görmek gerekmektedir. Rabbim cümlemizi iki cihanda yüce mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizden, onun yolundan, rızasından, himmet ve şefaatinden cüda eylemesin. Amin. Amin. Bazı mühim tebliğlerim. Bir, birçoğunuz halimi hatırımı merak ediyorsunuz. Hamdü fenalar olsun. Rabbim bu günümü ağrıtmasın. Amin inşallah. Daima beterin düşünüp teselli oluyorum. Ve bu belanın açılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Es sabrı miftahül ferac Sabır belanın açılma anahtarıdır. Hadis-i şerifinin irşadı vecih ile sabra devam ediyor. Size de hakkı tavsiye ediyorum. Sabrı vasiyet ediyorum. Bu fakir cuma günü sabah namazında çocuklarıma imamet yapacakken polisler evi bastığında, ertesi gün tutuklanma haberini aldığımda da, annemin vefatını duyduğumda da, 21 Haziran akşamı tahliye olamadığım haberi bana ulaştığında da hep inna lillah ve inna ileyhi raciun. Şüphe yok ki biz Allah'a aitiz ve kesinlikle biz ancak O'na dönücü kimseleriz. Zikrini söylemeye muvaffak oldum. Böylece umarım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ula. sabır ancak darbeyi vurduğu andaki sabırdır hadis-i şerifinde beyan edilen ecru cevabı hak edenlerden olurum. Amin. Hatta mahkeme, kar mahkeme karardan önce beni cezaevine gönderdiğinde yorgun olduğum için akşamı kılıp yattım. Herkes heyecanla haberlerin başında beklerken yani acaba tahliye mi çıkacak, beraat mı çıkacak veya çıkmayacak mı? Karar sonradan açıklanacak ya herkes bunu beklerken ben uyudum. O sırada Sezer geldi ve tahliye olmadığım haberini getirdi. Ben de istirca edip uymaya devam ettim. Yani ne inna lillah ve inna aleyhi racun dedim ve uymaya devam ettim. Böylece bir kere daha men emene bil kader emine minel kader. Kadere inanan kederden emin olur hadis-i şerifinin sırrı zahir oldu. Şimdi siz bana mahkemeye gelemediğiniz çok üzüldüğünüzü yazıyorsunuz. İnşallah artık zulüm arşa dayandı. 21 Eylül'de gelirsiniz nasip olursa. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Demek hala Rabbimin rahmetini celp edecek bir hadise bekleniyor. Ben annemin vefatını olan üzüntümün bu işi bitirdiğini zannetmiştim. Ama demek ki başka esbabı mucize. Yani acınmamı gerektirecek sebepler bekleniyor. Hikaye olunduğuna göre cömertliğiyle tanınmış bir şeyh efendi vardı. Bu yüzden bir türlü borçtan kurtulamazdı. Şeyh yıllarca bulduğunu dağıttı. Bundan dolayı da borcu arttıkça arttı. Nihayet 400 dinara kadar yükseldi. Bir gün şeyh efendi hastalandı. Öleceğini anlayan alacaklıları başına toplandılar. Şeyhe kötü kötü bakıyorlar. Onun hakkında fena fena şeyler düşünüyorlardı. O sırada helva satan bir çocuk sokaktan geçiyordu. Şeyh hizmetçisine dedi ki git şu çocuktan helvanın tamamını satın al da alacaklılar yesin. Hiç olmazsa bir süre gönülleri hoş olsun dedi. Hizmetçi çıktı helvacı çocuğu çağırdı. Helvayı yarım dinara satın aldı, getirip Şeyh'in borçlarına ikram etti. Borçlular helvayı yiyip bitirdiler, yani alacaklılar. Helvacı çocuk boş tepsiyi eline aldı ve ücretini istedi. Ölmek üzere olan Şeyh Efendi, ben zavallı ve ölmek üzere olan bir adamım, benden, bende para ne arar dedi. Bunu duyan helvacı çocuk alayı binlemeye feryat etmeye başladı. Alacakların buna iyice canları sıkıldı, ileri geri söylenmeye başladılar. Çocuk, çocuk ta ikindi vaktine kadar ağlayıp durdu. Şeyh bu sırada gözlerini yummuş çocuğa hiç bakmıyordu. İkindi vaktinde bir hizmetçi elinde bir tabakla içeriye girdi. Tabağı Şeyh Efendi'nin önüne bıraktı. Şeyh Efendi hizmetçiye tabağı alacaklarına vermesine vermesini söyledi. Hizmetçi tabağı, tabağı alacakların önüne koydu. Tabağın örtüsünü açtıklarında herkes hayretler içerisinde kaldı. Zira tabakta Şeyh'in borcu olan 400 dinar vardı. Tabağın bir kenarında da kağıda sarılı yarım dinar vardı. O yarım dinar da helvacı çocuğun parasıydı. Bu duruma şaşıran alacaklar utandılar. Şeyh hakkında kötü sözlerine ve yanlış danlarından dolayı pişman oldular. Şeyhin ellerine sarıldılar ve dediler ki ey ulu kişi işin sırrı hikmeti nedir anlatır mısın? Bunun üzerine Şeyh Efendi şöyle dedi. Ey insanlar bunun sırrı şudur ki ben bunu Allah-u hazretlerinden diledim allah Teala Hazretleri de bana doğru yol gösterdi. O paranın gelmesi çocuğun ağlamasına bağlıydı. Helvacı çocuk ağlamasaydı rahmet denizi coşmazdı dedi. Ha, görüyor musun? Demek bir alacağı var bir yerden gelecek ama bir türlü gelmiyor. Demek ki Mevla'nın rahmetini celp edip o paranın gelip o alacaklardan yakasını kurtarmak için demek ki rahmeti celp edecek bir şey lazım. Hani mektubun gerisinden Bağlantı kurarsanız o da neymiş meğer çocuğun ağlamasıymış. Demek ki burada helvacı çocuk kim oluyor? Yağlayamamışız demek. İki, En büyük ve en makbul duacım olan anacığımı kaybetmem bende telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi boşluklar oluşturdu. Anne duasıyla ölü bile diriliyor. Nitekim hayat-ü sahabede dildiği üzere Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözleri görmeyen yaşlı bir hanımın sahip adında bir genç oğlu vardı. Daha hayatının baharında olan bu delikanlı Medine vebasına yakalanmıştı. Uzun zaman hasta yattı. Bir gün delikanlının ziyaretine gittik. Fakat maalesef biz oradayken delikanlı ruhunu teslim etti. Biz de gözlerini kapadık ve üzerine elbisesini örttük. İçimizden bir annesine onun için Allah'a dua et dedi annesi ama o öldü dedi. Biz de dedi ki olsun. Sen yine de, sen yine de dua et dedik. Bunun üzerine kadın çocuğun ayak ucuna oturdu. Ayaklarını tuttu ve Allah'ım ben isteyerek sana iman ettim. Senden korktuğum için putları bıraktım. Arzumla sırf senin için hicret ettim. Allah'ım puta tapanları bana güldürme. Gücümün yetmeyeceği bu yükü bana yükleme diye dua etti. Allah'a yemin ederim ki Kadın daha sözünü bitirir bitirmez çocuk ayaklarını kımıldatmaya başladı. Sonra da yüzünden örtüyü attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve annesi refah edinceye kadar da yaşadı. Şimdi ben ne diyeyim? Başıma ne sıkıntı gelse annem Ahmet söyle bana senin için ne okuyayım ne çekeyim? Yani hangi zikri tesbihi çekeyim diye daima sual ederdi. Ağlaya ağlaya ihlasla dua ederdi. Onun gibi kim üzülebilir? Kim ağlayabilir? Kim kalbi yanarak dua eder? Değil mi? Ağlarsa ana ağlar, kayrısı yalan ağlar. Yalan derken yani timsah gözyaşı da değil ama yani anne gibi içinde hissederek e, ağlamak mümkün değil tabii ki. Biliyorum siz Allah için beni çok seviyorsunuz. Kiminiz anne babasından, kiminiz çoluk çocuğunuzdan daha çok seviyorsunuz. Hatta cümbelahmethoca.com adresine mail gönderen kılıç soyadında bir hanım, bir hanım anne şöyle demiş. Oğlumun yanında kalıyorum. Geçen de bana Cübbeli Hoca ile ben bir bataklığa düşsek senin de sadece birimizi kurtarmaya gücün yetse hangimizi kurtarırsın dedi. Ben de dedim ki hocamı kurtarırım. Böyle cevap verince demek sen benim ölmeme razı olursun öyle mi diyerek beni evden gönderdi. Şimdi kızımda kalıyorum diyor. Ama bütün dünya beni terk etse de ben seni terk etmem hocam diye yazmış. Çok tesirlendim. Çocuğun da sordu soruya bak hizaya gel. Allah Allah. İnsan öyle konuşur mu? Sordu soruya bak yani. Çanak soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bela konuşmaya bağlıdır. Yani konuştuğun olur buyuruyor. Hayır konuşalım ki hayır olsun. Ama cahillik sınır tanımıyor. Sonra annen ne derse desin. İnsan annesini evden kovar mı? Ne edepsizlik bu? Veya memnun olsana. He? Öyle dediyse annenin fikrine saygı duy. Allah razı olsun demek hocaları daha çok seviyorsun. Bu senin sevgini ifade eder de yoksa annesi evladın ölmesini istiyor demek değildir ki sen bir tercih hakkı söylüyorsun. O da bakıyor ki senin gibi efendim, abdestsiz namazlı belki abdesti de olsa bile he, en ufak bir şeyde evden kovacak kadar kalitesiz bir evladı olduğunu annesi bilmez mi? Bak hemen ne yapmışı kapı dışarı etmişin yani. Allah öyle bir sokakta bırakır adamı ki. He? dediğine de diyeceğine de pişman olursun. Burada hem hocaya saygısızlık var hem anneye saygısızlık var. Ya işte Jubel hocamız da diyor ki annen ne derse desin. İnsan annesini evden kovar mı? Ne edepsizlik bu? Demek yemek istediğim annemin yerini kimse dolduramasa da sizin bu sevginiz, sizin bu ilginiz, alakanız ve dualarınız beni adamı derecede memnun ediyor. Fakat sadece dua ile yetinmeyelim, biraz da sebeplere sarılalım. Rivanete göre asr-ı saadet günlerinden birinde ihtiyar bir kadıncağızın bütün dünyalı olan devesi uyus hastalığına tutuldu ve hasta oldu. Kadıncağız deveciğinin bu halinden çok endişe duymaktaydı. Bu deve onu taşırdı, onun bütün yükünü de taşırdı. Evinden bahçesine giderken onunla gider pek çok ihtiyacını o deve ile giderirdi. Eğer ölürse çok sıkıntı çekecekti Yani var o bir deve O da hasta Kadıncağız düşündü durdu ama Devenin hastalığına bir çare bulamadı Yatıp kalkıp Rabbine dua ediyor Ve bir çare devenin iyileşmesi için yalvarıp yakarıyordu Yani hiçbir şey yapmıyor sadece dua ediyor Bir gün kırlık bir bahçeye gitti Devesi yine orada otluyordu Ne de bir yudum su içiyordu yani Ne otluyor ne de bir yudum su içiyor deve Zavallı hayvan kemikleri sayılacak kadar zayıflamıştı Devenin bu hali kadını bütün perişan etti. Bir kayanın üzerine oturdu ve ağlayıp yalvarmaya başladı. Ya Rabbi bu de deveciye şifa ver. O benim yardımcımdır. Pek çok işimi görür. Benim ondan başka hiçbir şeyim yoktur. O sırada sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyordu. Kadının söylediklerini işitti. Onun böyle iki güzel iki göz iki çeşme ağladığını görünce ona sordu. Dedi ki ey Allah'ın kulu neyin var senin neden böyle ağlayıp dövünüyorsun? Kadın cevap kadıncağız cevap verdi dedi neden olacak ki devem için devem benim her şeyim yükümü taşıyor beni taşıyor ama şimdi o hastalandı ve hastalıktan da kurtulamıyor ben dua ediyorum ama Allah dualarımı kabul etmiyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve o yaşlı kadına şöyle cevap verdi dualarının kabul edilmesini istiyorsan duana biraz da katran kat. Yaşlı kadın peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istediğini önce anlamadı. Sonra düşündü ve öyle anladı. Hemen gitti, komşularından bir miktar katran aldı. Katran da devenin yaralarına bir güzel sürdü. Sonra da dua etmeye devam etti. Bir süre sonra katran devenin yaralarına iyi gelmeye başladı. Aradan çok bir vakit geçmemişti ki Allah deveye şifa verdi. Hayvan tamamen iyileşti. Bu olaya şahit olanlar ve sonradan duyanlar anladılar ki bir hastalığın iyi olması için hem dua etmeli hem de Allah'ın bu yeryüzü eczanesinde yarattığı ilaçları bulup kullanmalıydı. Ne sadece dua ne de sadece katran. Yani ikisi de. Demek ki bir kavli dua var bir fiili dua var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar savaşlar oldu değil mi? Sabaha kadar dua etti akşama kadar kılıç salladı. Yoksa ben koskoca peygamberim bunlarla mı uğraşacağım? Ya Rabbi bunları helak et. Cebrail Aleyhisselam geliyor takıyor, küyük tersine çeviriyor, düşmanlarına helak ediyor. Böyle mi oldu? Ya, demek ki dua da olacak, gayret de olacak. Hani demiş ya iki arkadaş gidiyor, dedi aman dikkat et şu ileride dedi köpekler vadisi var. Acayip saldırıyorlar, şuradan taş toplayalım da onlara atarız öyle kurtarırız. Dedi ki ben taş toplamama gerek yok. Ben dedi köpek efendim savuşturma duası biliyorum. Ben dedi dua ederim dedi. Taşla uğraşamam. Taşı sen topla. Peki hala dedi. Neyse gittiler o taş topladı. Bu daha bire dua ediyor. Ama köpekler hırıl hırıl üzerine saldırıyor. Bu sefer arkadaşı dedi ki sen bir taraftan dua et bir taraftan da taş topla. Bu köpeklerin anladığı yok dedi bu işten dedi. Yani hem dua edeceğiz hem taş toplayacağız. Yani hem dua hem de katran. Evet, hocamız devam ediyor. Diyor ki, şimdi benim işimdeki katran ne ola? Herkesin farklı imkanları var. Kabiliyetleri var. Çevresi var. İnternet gibi sanal alemde yapılan savunmalar, verilen cevaplar, çok işler görüyor. Buna gayret edin. Bu iş günümüzün cihadıdır. Biz ehli sünnetin müdafi olalım. Şimdi bir de Twitter diye bir diye bir şey çıktı. Bir komedyen hesabına üye olanlar, Cumhurbaşkanı'nın üyelerini geçmiş. Üçüncülük ise bilmem hangi fahişedeymiş. Memleketin haline bak. Biz Ehl-i Sünnet adına böyle bir hesap açıp milleti oraya yöneltsek ve en fazla üye sayısı olan iki milyon küsür geçsek nasıl olur? Çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu fakirin adı da bu işte sembolik olarak kullanılabilir. Gençler bu işleri düşünün. Ben Ali Himmet bir kulum. Yani siz de öyle olun. Bir kere Michael Jackson Türkiye'ye gelmişti de çok kalabalık toplanmıştı. Ben de o sene mevlid ayında bir gavura bu kadar adam toplanırken biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin viladetini kutlamaya daha kalabalık toplanmazsak yazıklar olsun bize demiştim. Ve o sene mevlid gecesi külliyede o şarkının şarkıcının cemaatinden daha fazla kalabalık toplanmıştı. İki köprü tıkanmıştı. Ben dahi iki saat kıpırdamadan Fatih Köprüsü'nün üzerinde kalmıştım. Külliyeye yanaştığımızda kalabalıktan iki vadi arası duman tütüyordu. Onun için siz de bu Twitter gibi şeyleri kullanın. Bir hesaba herkesi yönlendirin. Ben de inşallah çıkınca sürekli bilgilendirme yaparak onu boş bırakmam. Diğerlerini geçeriz inşallah. Sonra Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık sitelerine başımdaki bu zulmün kalkma, kalkması için edepli bir lisan ile taleplerinizi iletin. Mesela geçen Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz bakan Müşra adındaki bir mahkumun terörist olmadığına dair şahitlik yaptı. Onu tanıyormuş. Üniversiteden arkadaşıymış. Yani normal karşıladım ama artık birilerde de çıkıp af bizim pezemeklik yapmayacağımıza pekala şahitlik edebilir. İnsan ticaret, insan ticareti ve cinsel saldırı gibi adi fiillere bulaşmayacağımızı söyleyebilir. Sizin mailleriniz yetkililere bu açıklamaları yaptıracak kadar güçlüdür. Allahu Teala şöyle buyuruyor. es ve billah ve 'indehüm min Ey müminler Kuvvet olarak güç yetirmiş olduğunuz şeyleri hazırlayın. Böyle buyururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gücü belli bir silaha tahsis etmemiş. Her zamanki mucizevi ifadesiyle Ela innel kuvvete erramyu. Uyanık olun. Şüphesiz ki kuvvet atmaktır. Buyurarak bize geniş bir ufuk açmıştır. Atmak camiyetli bir ifadedir. Yani dünün ok, kurşun ve top atma kuvvetleri bugün mesaj atma, mail gönderme tweet atma şeklinde önümüze çıkmaktadır. Görüldüğü üzere atma mefhumu hiçbir zaman ve zeminde hak ve batıl arasındaki bu mücadelenin dışında kalmamaktadır. Göreyim sizi. Bu davanın hizmetçileri, bu davanın mücahitleri, murabıtları ve atıcıları olun inşallah. Rabbim hepimize çevrenizde büyük tesirler bırakabilme gücü ihsan eylesin. Amin, Amin. Demek ki hem dua, hem davet, hem tebliğ, hem musret maddi ve manevi alanda tam destek içerisinde olacağız ki o zaman Rabbim bizi de yolun yardımcılarından ve hakkın şahitlerinden yazacaktır. Çok büyük sıkıntılar yaşadığım şu günlerde yüzümü en çok güldüren, gönlümü sevindiren ve bana dünyaların dünyaları tanışan Sahip olmaktan daha sevgili gelen husus Kızımın hafızlığını bitirerek Bu aciz babasına inşallah Cennette taç giydirmiş olmasıdır ki O taçın bir taşı bile Dünya ve mafihadan Yani içindekilerden Dünya ve içindekilerden daha hay hayırlıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadis şerifte Men Kur'anı kurane Ülbise Validetü tacen yevmel kıyame kim Kur'an-ı Kerim ezberlerse o kişinin anne ve babasına kıyamet gününde yani kıymetini ancak mevla Hazretlerin takdir edebileceği kadar değerli olan bir taç giydirilir. Bu hadis-i şerifinde çocuğu hafız olan anne babaya kıyamet günü bir taç giydirileceği ve o taçın güneşin sizden birinin evin içinde olması halinde vereceği ziyadan daha çok parlayacağına, parlayacağını bizlere vaat etmiştir. Biz anne babamıza bu tacı inşallah giydirmiştik. Acaba bize de giydiren olur mu diye beklentiye girmiştik ki elhamdülillah bu müjdeye de inşallah nail olduk. İmanla ölebilirsek Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Büyük şerefe vasıl olduk. Rabbim benim diğer çocuklarıma da sizin de bizim çocuklarımıza da bu devleti nasibi müyesser eylesin. Amin. Evet. Efendi Hazretleri yıllar önce kürsüden İhsan Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Ada Pazarı Vekiliydi. Onun hakkında şöyle buyurmuştu: Onların evde hafız olmayan yok. Bak bak. Efendi azlerin itibar ettiği konuya bak. Onun bir oğlu avukat, bir oğlu mühendis, bir oğlu bilmem ne. Allah dostlarının evenim yanında kıymet neyle ölçülüyor biliyor musun? Kur'an'a hizmetle, Kur'an'a bu Bak ne diyor? Kürsüye taşıyor bu mevzu ve diyor ki onların evde diyor hafız olmayan kimse yok diyor. Allah bizim evlerimizi, ocaklarımızda da öyle eylesin inşallah. Amin. Amin. hocamız devam ediyor. Hafize kızımı da nazarlardan, kem gözlerden ve her türlü şerrlerden Rabbi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi o bütün üniversiteleri bitirseydi, Nobel ödülleri alsaydı, ahirette onun da benim de elimize bir şey geçer miydi? Ancak okullarda okurken işlediği günahların vebal ve nedameti elde kalırdı. Ama şimdi ne büyük dereceler elde etti, ne makamlar kazandı. Allah'ın Teala ve melekleri en çok Kur'an-ı Kerim'e değer verirler. Onu okuyanı dinlerler. Kur'an'ı ezberleyene değer verirler. Nitekim Bukhari'de geçen bir rivayete göre, Medine'de evinde gece Kur'an okumaya başlayan Hüseyin ibn Huday radıyallahu anh bu sırada avludaki atının bir şeyler görüp tevürtmüş gibi acayip sesler çıkarıp kişilemeye başladığını duyar. Bu ata ne oluyor diye okumayı kesip de dışarı çıkıp baktığında, evin her tarafında kanatlarını kısmış, sakince dinleyen, ışıktan kuşların hemen göklere yukarı uçuşup gittiğini görür. Sabah erkenden mescide giderken gördüklerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine anlatır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. O göklere yukarı uçuşup giden nurdan pırıltıların neler olduğunu biliyor musunuz? Neler olduğunu biliyor musun Hüseyin? Onlar evinde okuduğun Kur'an dinlemek için semadan inip gelen meleklerdi. Unutmayın içinde Kur'an okunan eve melekler dinleyici olarak gelirler. Eğer okumayı sabaha kadar sürdürseydin onlar da sabaha kadar seni dinlemeyi sürdürürlerdi buyurur. Bildiğiniz üzere büyük şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kadesallaha Şirrah'ı şöyle buyuruyor. ''Şerat hamili alem cevatı, dahi alim olan fıkha cevatı, kedalik hamili furkan cevatı, ziyade tazım ile bul necatı, Bu taaddim lazız hak aziz hakka gidelim, cemali hakem hali seyredelim. Bu beyitlerde hoca olmasa bile sadece hafız olanlara da ziyade tazım ve hürmette bulunmayı kurtuluş sebebi olarak açıklamıştır. Nakledildiğine göre Huzuruna giren bir genci ayağa kalkarak karşılayan Hazreti Mevlana bununla da kalmaz genci makamına çağırıp oturtur. Kendisi de karşısına geçip iki dizi üzerine çökerek hürmetle dinler. Çevredekiler Mevlana'nın makamını bir gence terk edip de karşısında hürmetle diz çöküşünü uygun bulmazlar da itiraz yolu sorarlar. Büyük insan gence gösterdiği bu hürmetin sebebini şöyle açıklar. Bu genç Kur'an'ı ezberlemiş bir hafızdır. Kalbinde Kur'an yazılıdır. Siz sokakta üzerinde Allah yazılı bir kağıdı görünce hemen hürmet gösterip eğilip alıyorsunuz. Yüksek bir yere hürmetle koyuyorsunuz. Ben de kalbine Kur'an'ın tamamı yazılı olan bir gence ayağa kalkıyor hürmet gösteriyorum. Sizin hürmet gösterdiğiniz kağıt üzerindeki yazdan daha fazladır. Bu gencin kalbinde... Ha, burada cümle düşük olmuş... Sizin hürmet gösterdiğiniz kağıt, kağıt üzerindeki yazıdan bu gencin kalbinde yazılı Kur'an daha fazladır. Dolayısıyla yani yolda bir besmele bile yazsa, bir ayet bile yazsa bir kağıt gördüğün zaman bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman yürüyüp geçebilir mi? Ne haber eder o kağıda alır, nereye koyması lazım? Yüksek bir yere koyar değil mi? Ha siz böyle yapıyorsunuz da kalbinde Kur'an'ın tamamı yazılı olan bir gence he? Hem de o kağıda yazılmış bu, onun gönlüne yazılmış. Ben ona nasıl hürmet etmem diyor. Hazreti Mevlana sözlerini şöyle tamamlıyor. Sadece ben değil, Allah da kelamını ezberleyerek amel eden hafızlara büyük değer veriyor. Cennetini cennetine almakla kalmıyor. Akla, akrabalarından cehenneme gidecek on kişiye de şefaat ederek kurtarma hakkı tanıyor. Yeter ki o hafız ezberlediği Kur'an'la amel etmede bir ihmale düşmesin. İşte 700 sene sonra bugün hala bütün dünya milletleri Mevlana'yı yad ediyorsa ve bu sevgi gün be gün artıyorsa o gün Mevlana Kudisesi Ron'un kelamullah'a ve hafızlarına gösterdiği hürmet nedeniyledir. Hürmet eden hürmet görür. Bizim gibi saygısızlar da ölmeden ölü gibi unutulur. Estağfurullah. İnna Allaha yarva vel kitabi akvamen ve adavi aharin. Resulullah ne buyuruyor? Bu, bu kitap sebebiyle, bu Kur'an sebebiyle Allah bir takım kavimleri ne yapacak? Yüceltecek ve yükseltecek. Ve bu kitap sebebiyle de bir takımlarını alçak edecek. Yani onlar Kur'an'ı sırt adlı ettiklerinden dolayı, itibar etmediklerinden dolayı, hürmet etmediklerinden dolayı Allah ne yapacak? Onu alçak edecek. Ama hürmet edeni yükseltecek Mevla. İşte altı küsur asır, üç kıta yedi denizde at koşturan, İslamın sancağını her tarafa yani lan her tarafa ulaştıran Osmanlı icadımızın atası Osman Gazi Hazreti Kur'an'a hürmet sebebiyle onun efeni bulunduğu e, odada sabah kadar kıyamda namazda gibi durma sebebiyle Allah ona böyle bir devlet bahşetmedi mi? Ya Kur'an'a hürmet edeni mevlana abiyi ayağa kaldırıyor. Evet. Rabbim cümlemizi İslam'a Kur'an'a Kadim eylesin inşallah. Amin. Amin. Evet hocamız devam ediyor. Şunu üzülerek ifade etmeliyim ki maalesef civarımda bulunan bunca memurdan namaz kılan bir kişi, bir iki kişi ancak gördüm. Onlar da Kur'an-ı Kerim okuyamıyorlar. Memur olayım diye bunca sınava giren 100 lira, 200 lira zamlı çalışayım diye hala intihal kazanmaya çalışan insan. Ee, çalışan insan ebedi hayatı için neden hala Rabbinin kitabını okuyup öğrenmez anlamak mümkün değil özellikle de memur milleti sadece amirlerini dinler maalesef günümüz insanı hakkı batından ayıracak furkan kabiliyetinden mahrumdurlar onların bu kötü halini İmamı gazali rahimeullah şu vecizesiyle ne güzel açıklıyor İlahları heva ve heves mabutları emirler yani amirler kıbleleri para şeriatleri benlik Benlik, senlik davası, arzuları makam ve şehvet, ibadetleri zenginlere hizmet, zikirleri vesvese ve desise, hazineleri de kurnazlık. Düşünceleri, meşrep menfaatlerini icap ettirdiği şekilde hilebazlık olan bir güruhun kalplerine melekülçün sırları nasıl tecelli edebilir? Bunlar küfür karanlığını iman aydınlığından ne ile ayırt edecekler? Rabbi Kerim'imiz bizleri bu hallere düşmekten muhafaza eylesin amin. amin. mevla imtihan Hazretleri cümlemize, Hazreti Kur'an'a karşı gereken ilgiyi, gereken bilgiyi, saygı ve sevgiyi gösterebilmek nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, İnne hâzel Kur'an şâfi'un, müşeffa'un ve mâhilün musaddak Nusaddik. Şüphesiz bu Kur'an, kıyamet günü bazılarına şefaat eden, şefaati makbul olandır. Ve bazılarına karşı da haklı bir davacıdır hadis şerifinde bildirdiği üzere onu bize şahit ve şefaatçı eylesin. Kur'an-ı Kerim'in beni terk ettiler, benimle amel etmediler, hürmetimi zayi ettiler diye şikayet ettiklerinden olmaktan Rabbim cümlemizi emin eylesin. 4. Çoğunuz bana bu komployu kimin kurduğunu sorup duruyorsunuz. Kiminiz de kendinize göre suçluları bulmuşsunuz. Geçen Cuma günü Adalet Bakanlığı'nın özel izniyle Radikal Gazetesi'nin Haber Müdürü Ömer Şahin Bey Efendi geldi. Söylediklerimin hepsini yazamamışsa da yazdıkları söylediklerim. Kendisine o mülakatta ifade ettiğim veçile maalesef memleketimiz gizli dış servislerin cirit alanına dönüşmüş. Hatta geçenlerde. KGB ajanlarının Çeçenleri öldürüp kaçtıklarını herkes biliyor. Daha neler oluyor neler. Benim düşmanımı ararsanız size gülerler. Çünkü siz dost arayın dost. Benim gibi dostları olana zaten düşman ne gerek? O da cabası. Çeçenistan davasına verdiğimiz destek elbette KGB'yi rahatsız etti. Beni İsrail aleyhine konuşmalarımız elbette Mossad'ı kızdırdı. Hristiyanlarla dostluğu nehyeden ayetleri okumam. Özellikle Vatikan'ın misyonerlik faaliyetlerine karşı çıkmam, halkı bu konuda uyarmam ve Patrikanenin ekümenik projesinin önündeki tek engel olan İsmail Ağa cemaatinin yüksek sesle konuşan üyesi olmam ve Patrikanenin bir iki kilometre yakınında sohbet yapmam gibi hususlar elbette Nasara taifesini son derece bir etti. Ayrıca vatanımızı bölüp Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde Doğu ve Güneydoğumuzu Arzu Mevut kapsamını almak isteyenlere karşı sergilediğim tavır da birçok iç ve dış mihrakları tedirgin etti. Doğu Türkistan'la ilgilenmem, onlara sürekli alanem dua ederek davalarını gündemde tutmaya çalışmam Çin'i kızdırdı. İran Şia rejimine yaptığım reddiyeler elbette memleketimizde bayağı sempatizan olan bu rejimi çok rahatsız etti. Nitekim İran'ın kültür ateşesi ziyaretime gelerek İran'ın benim bu tutumumdan rahatsız olduğunu belirtti ve beni resmi bir ziyaretle Ayetullahlar ile görüşmeye, anlaşmaya davet etti. Şimdi bütün bunları bir arada düşünürsek, bir de bütün uluslararası güçlerin yerli taşeronlarını Türkiye'de kanallarıyla, yayınlarıyla bunlar adına çalışan kuvvetleri ele alırsak unutmadan ekleyeyim. Selefi geçinen Vehhabi akımına yaptığımız reddiyelerin bazı yetkili kişiler dahi rahatsız ettiğini, İşbirlikçi sahte mesihlerin, mehdilerin, naylon müştehitlerin, sahte şeyhlerin, müteşeyhiklerin rahatsızlığını düşünürsek, düşünürsek bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde benim susmam ve susturulmam bunların hepsini sevindiriyorsa, birçok yetkili de bu fırkaların rahatsızlığından rahatsız oluyorsa o zaman ne olmuş? Kim uydurmuş? Ha, o zaman ne olmuş? Yani kimi uydurmuş? Kimi toplamış, kimi kotarmış, kimi izlemiş, kimi de razı gelmiş, kimi de bana ne deyip sessiz kalmış. Böylece ben içeri girince herkes demek ki biraz nefes almış. Bilmem anlatabildim mi? Ben anlamadım ki size nasıl anla siz nasıl anlayasınız? Anlayasınız. Zaten anlaşılsa faili malum olur. Bununsa faili meçhul. Yani kimin yaptığı meçhul ama kimin kurtaracağı malum ki o da Allah'un Teala. Ama bütün bu fırkaların içerisinde en bali hiç şüphesiz bizim ikvan içerisinden yetkililer üzerinde etkisi olup da kendileri bana bir operasyon yapılmasının cemaatimize zararı olup olmayacağı sorulduğunda biz de bundan kurtulmak istiyoruz. Bir türlü kurtulamadık. Ne yaparsanız yapın bize dokunmaz diyen zihniyet yüklenmiştir. Kıyamet günü onların yüküne ne kadar kötüdür kıskançlık yüzünden ahiretlerini mahvedenlerin akıbeti ne kadar da fenadır 5 radikalin haberi üzerine birçok kişi avukatımı arayıp Fetullah bilen hoca efendiyi rüyamda görüp görmediğimi sormuş kendisini cezaevine girdiğimden beri ilk kere gördüm ikisinde de sakalı bir tutam şal varlığı cübbeli ve sarıklıydı bir defa üzerinde koyu kavun içi bir cübbe vardı hatırladığım o ki benimle ilgileniyor ve dua ediyordu ben ne gördüysem onu söylerim. Zaten burada çok rüya göremiyorum. Görüyorsam da ekseriyetle şekerim düşük vaziyette uyandığım için çoğunu unutuyorum. Bir kere de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin rüyamda gördüm ki onun bazı tafsilatını şöyle hatırlıyorum. Kendisi bir tutam sakallı, cübbeli, şalvarlı ve sarıklıydı. Günlerden cumaymış. Ben kendisiyle bulunduğumuz evden çıkıp cumaya gidecekmişiz. İçimden cebimde bulunan yarım şişe ut kokusunu kendisinin benden isteyeceği istemeden bunu kendisine verme düşüncesi geçerken tam cebimden kokuyu çıkarıyordum ki istedi. Şişenin tıpası gevşek olduğundan bir damla yere damladı. O koku Şeyh İbrahim Hazretleri'nin gerçekten bana hediye etmiş olduğu çok kaliteli bir kokuydu. Ben kendisine o şişenin tıpasını sağlamlaştırmasını aksa halde cebine döküleceğini bildirdim. Tam camiye çıkarken elinde asası ayakta duruyordu ki ben efendim sizin Yahudi Hristiyanların cennete gideceğine dair bir beyanınız oldu mu diye sordum. Mübarek hiddetlenerek bunu nereden çıkarıyorlar olur mu öyle şey dedi. Sonra cami yoluna yürüdüğümüzde gördüm sonrasını hatırlamıyorum. En büyük günahlardan biri rüyaya yalan katmaktır. Vefat etmiş kimseler hakiki alemde oldukları için beyanları esastır çünkü onlar orada yalan söyleyemezler. Zaten böyle alim, fazıl, zevat, yaşarken de yalan söylemedikleri için onların sözleri tamamen hakikattir. Günün cuma oluşu, cem, cemaat, toplanma, birlik, gören kişinin muradıyla buluşması manalarını taşır. Ut kokusu ise cennetten gelme olduğu için çok hayırlı tabiri vardır. Seyit Hazretlerinin kokusu olması, Üstad Hazretlerinin de seyitliği seyitli olduğuna dalalet edebilir. Bu konuda bir bilgim yoktur. Araştıran bana bildirebilir. Kokunan bir damla yere düşmesi ise iyilerin kasesinden yerinde nasibi vardır şeklinde mektubatta da geçen beyte göre mübarek zatın keremine, cömertliğine işaret eder. Sorduğum sorunu aldığım cevap zaten tabire muhtaç değildir. Rüyayı gören kişi olarak bu müjdelerden benim de nasibim olsa gerektir. Bu rüyamı annemin cenazesinde, o izdam içerisinde Üstad hazretlerinin yakın talebesi olan baba dostum Mehmet Fırıncı Abi'ye anlatmak nasip oldu. Çok sevindi. Tebrik etti. Rüyamın vaka mutabık olduğunu ve Üstad hazretlerinin görüşünün Müslüman olmayanın cennete giremeyeceği yönünde olduğunu beyan etti. Aşığın fikri neyse zikri oymuş. Siz beni uçar kaçar görüyorsunuz ama benim derdim ehl sünnet itikadı olduğu için ben kendimi bu şekilde soru sorarken görüyorum. Rabbi Üstad hazretlerine de kayı garik rahmetler eylesin, amin. derecesini Ali eylesin amin. amin. Altı. Bazı basın yayın organlarında benim Sayın Aziz Yıldırım'ı ziyarete gelen birine, Aziz Başkan beni yarım saatte Fenerbahçeli yaptı. En büyük Fenerbahçe dediğime dair haberler çıktı. Allah Allah. Bizim çıktı herhalde. Fakat bu haber tamamen asılsızdır. En büyük fener der mi yani bir takım önemli değil. Hangi takım olursa olsun ya. Değil mi? En büyük? Allah. En büyük? Allah. Celle Celaluhu. Evet hocamız devam ediyor. Ben aziz başkanı sevdim saydım. Beraber çünkü ne yaptılar aynı ortamda kaldılar. Kader arkadaşı oldular hapiste beraberdiler vesaire. Dolayısıyla ben Aziz Başkan'ı sevdim ve saydım. O da beni sevdi ve benimle ilgilendi. Bu alakasından dolayı kendisine müteşekkirim. Kendisine gelen bazı ziyaretçilerle selamlaştığım oldu. Ben başkanımızla aran nasıl diye soranlara başkan bizim babamız onun tebaasına geçtim şeklinde beyanlarda bulundum. Ki bunun manası ona karşı saygımı arz etmekti. Zaten Hürriyet Gazetesi'nin haberinde üstte Fenerbahçe tebaasına diye başlık atmışsa da altta benimle konuşan kişinin beyanında onun tebaasına söz geçmektedir. Yani söyleneni değil de anladıklarını başlık atmışlar. Öyle anlamış adam öyle başlık atmış. Benim gibi her takımdan ve her kesimden seveni ve dinleyeni olan birinin takım taassup yaparak birçok insanın sohbetlerimden istifadesine mani olacak bir yol izlemem düşünlemez. Bu yüzden görevim gereği takımlar üstü almam gerekmektedir. Ayrıca ben birçok sohbetimde en büyük şu en büyük bu gibi lafları söylemek caiz değildir. Çünkü biz beş vakit Allahu Ekber yani en büyük Allah diyoruz. Başka söz bize yakışmaz diye beyanlarım olan bir iş olarak herhangi bir takım hakkında en büyük ifadesini kullanan nasıl düşünülebilir? Ancak Aziz Başkanla komşuluk hukukum gelişmiş kendisi birçok yere benden takımının kazanması için dua talep etmiş. <gülüyor> ben de hem üzüntülü olması hasebiyle sevilmesi. Hem de komşuluk hakkını gözetmek kastıyla dua ettim. Böylece iki takım arasında dokum, dokuz puanlık fark kapandı. Şimdi <gülüyor> bu işlerden haberiniz var herhalde güldüğünüze göre. Ama latife olarak ben kendisine dedim ki siz benden üç aydır dua istediniz. Böylece şaşılacak bir başarıyla dokuz puan açığı kapattınız. Ama diğer takım buçukla kazandı. 104 kitapta buçun duası olmadığından ben ne yapayım dedim. <gülüyor> Siz de dua istemeye daha önce başlasaydınız diye kendisine takıldım. Zaten sonra diğer kupayı da kazandılar. <gülüyor> ben birine dua sözü verirsem yerine getiririm. Yani burada burada önemli olan takım maç puan değil. Burada önemli olan ne? Dua ile alakalı mesele. Duanın tesiri olan mesele. Anlaşıldı mı? Evet. Sonra demeyin ki ya bak hoca da ilgileniyor. Biz de filan takımı tutalım. Biz de ilgilenelim. Biz de şey yapalım. İşin gücün yok mu ya? Kitap oku. İlmihal oku. varak yani. Evet. Ondan sonra adam bana soru soruyor. Hocam çok önemli bir mesele var. Arkadaşla tartışıyoruz. Bir türlü çözüm bulamadık. Neymiş o? Gergedan eti yenir mi? Zıkkım <gülüyor> ya. Zıkkım ye. Sen ne işin var gergedanetiyle bilmem neyle ya? Sen hangi kasaptan aldığına baksana. Domuz eti kasaplık hayvan oldu. Dikkat et yani. Sana efendim zokayı yutturmasınlar, yedirmesinler. Sen buna dikkat et. Seninle alakası olmayan, sana yaramayan bilmem neyetin niye soruyorsun ya? Allah, Allah. Yani bizle alakası olan, bize faydası olacak olan şeylerle ilgilenelim demek istiyorum. Evet, hocamız diyor ki ben birine dua sözü verirsem yerine getiririm. Başkan da hem mahkum hem de komşum, o komşum olması hasebiyle bu duayı en çok hak eden kişi oldu. Kalan hayatında da kendisine ve sevenlerine başarılar dilerim. Bir gazete beni ikinci defa takım formasıyla göstermiş. <gülüyor> Allah Allah! Nasıl fotomontajlar yapmışlar? Gördünüz mü o resmisiz? he? Cübel hocam forma ile mi çıkmış? Allah Allah! Forvet mi? Zaten forvet de o yani... Ehli takımında ya, <gülüyor> Cübbeli hocamızın adı ne? Cübbeli. Lakabı Cübbeli. Ona forma giydirilir mi ya? Oynasa da cübbeli oynar yani. <gülüyor> Bir gazete beni ikinci defa takım formasıyla göstermiş. Allah sizi de ıslah etsin diyeyim. Ne diyeyim ya? Allah Allah. Allah. Hem de bu sefer ilk sayfanın başına koymuş. Ben böyle bir forma giymedim. Ya hocam tabii ki hocam ya. Zaten yanına ne yazmış? Temsili resim diye küçücük bir yazı koymuş. Ama onu kim görecek? Görenlerin çoğu da zaten temsil ne demek onu da bilmez. Yani uydurma demek. Temsilen, misalen böyle bir şey yok. Ama yapmışlar yani demek. Doğru anlayın da diğer takımları tutan cemaatimiz sohbetleri terk etmesinler. Millete doğru anlatın. Takım tutacaksan da milli takımı tutacağının mesela. Evet. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz ayet. Bizim işimiz hadis. Bizim işimiz cennet yolunda ilerlemek. Rabbim ayırmasın. Amin. İslam'ı en güzel şekilde öğrenmek nasip etsin. Amin. En güzel şekilde yaşamak nasip etsin. Amin. En güzel şekilde anlatmak nasip eylesin. Amin. Ama tabi hocamız da şimdi bunlara takılıyor. Neden? Adam şimdi maç varmış. Der bir maç. Hatta geçen senelerde içinizden çıkarken soruyormuş maç ne oldu kaç kaç bitti diye. Yanındaki adam da bana diyor ki eleştiriyor. Ne biçim adam ya Ma maça gelmiş. Adam çıkar şey sohbete gelmiş çıkarken diyor maçı soruyor. Ben dedim gene aferin ona ya. Adam böyle bir der bir maçta bu kadar da hasta bu kadar da fanatik. Gene de maça gitmemiş. Nereye gelmiş? Aferin adama. Sonra sordu maç kaç kaç? Bir bir. Öğrendi işte. Bak. Bak. Yani mesele oysa... Demek sizde de fanatikler var ha? Bak böyle mevzulara böyle dinliyorsunuz ya. Evet. Ama... Şimdi işin gerçeğine geliyoruz. Bak hocamız diyor ki... Önümüzde ölüm var. Kabir var. Berzah dururken... Sonrasında ya cennet ya cehennem... Ya ya gazap... Ya rahmet ya lanet varken... işimiz mi bitti de... Fuzuli işlerle uğraşalım... Gördün mü? Rabbim malayani şeylerin sevgisini cümlemizin ve sevdiklerimizin kalplerinden ihraç eylesin. Amin. Bizleri dinimize, dünyamıza ve ahiretimize faydası olacak şeylerle meşgul eylesin amin. kalplerimizi ancak yüze zatının muhabbetiyle, mehafetiyle ve mehabbetiyle meşgul eylesin inşallah amin. amin ya mu'in, ya mücibes sa'ilin ya hayral mes'ulin ve ya hayral mu'idin evet ha, bak burada Arapçası var ve ya hayral mu'tin diyor yedi Birçok kişi Ahmet Hakan meselesini soruyorlarmış. Ne meraklı melahatlar varmış da haberimiz yokmuş. Efendim anlatayım. Kendisinin de belirttiği gibi evvelce ben bayağı ileri geri konuşmuştum. Geçen günkü yazısında beni en iyi beşe sokmuştu. Sonra bir müşterek tanışımı ziyarete gelmişti. Selam söyleyeyim mi diye sordu. Ben de tabi selamımı söyle. Geçen gün benim sempati topladığımı yazmış dedim. O da selamımı ulaştırınca kendisi cübbeliden selam geldi başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Bu yazısında mealen mahkemede bana sorulan soruları çok zayıf bulduğunu, tutuklu yargılanmama ne gerek olduğunu, kendisi benim mazlum olduğumu ve bu kubbede bırakılacak olan en hoş sedanın mazlumun yanında bulunmak olduğunu düşünürken bir tevafuk olarak benden kendisine selam geldiğini belirtti. Yazısında böyle yazmış. Doğru lafa ne denir? Aramızda nanelik olunca Bunca kişi benim Gadre uğradığım kanaatine varmışken ve bunu açıklarken maalesef İslamcı geçinen birçok yazar çizer bunu bilse de yazma cesaretini gösteremiyor. Kendileri bilir. Böyle saçmalık olabilir mi? Benim gibi biri çeteye destekten insan ticaretinden içeri alınırsa artık insanların bu konuyu ciddiye alması düşünebilir mi? Geçen de tahniye edilen müyesser hanım bile mahkemede bizim davayı da Cübbeli Hoca'nın davasıyla birleştirin dediğini Cüneyt Özdemir'e anlatırken konunun ne kadar gayri ciddi olduğunu anlatmak istediğini düşünürsek memleketin haline acımamak mümkün değil. Beni tutuklayan polislerden birine ya bu kadar terörist varken benimle uğraşacak vakit nereden buldunuz dediğimde devletin polisi herkese yeter demişti ama iki gün önceki haberlerde okunan Birleşmiş Milletler raporuna göre demek yetmiyormuş. Çünkü rapora göre birkaç sene evvel yüzde on küsurlerde olan uyuşturucu trafiği yüzde yirmi altılara çıkmış. Türkiye uyuşturucu haplarda dünyanın yüzde doksanını barındıran dört ülkeden biri olmuş. Üç yıllık Yakuza isimli kadim Japon mafya örgütü İran mafyasıyla birlikte buradan Japonya'ya sevkiyat yapıyormuş. Evvelce de belirttiğim gibi memleket, memleket mafyaların cirit alanı olmuş. Bu kadar çoluk çocuk zehirlenirken, ocaklar batarken, kadınlar kızlar pazarlanıp satılırken ne ilginçtir ki, bunların hakiki failleri yargılanacakken benim bir suçsuz biri siyasi nedenlerle tutuklanıyor. Ne diyelim? Errıza bi'darrari la ne var? Zarara razı olan nazara yani ilgiye müstahak olmaz. Kendi ayaklarına kurşun sıkanlar yarın benden beter belalara düşüp dua destek istediklerinde yanlarında kimseyi bulamayacaklardır Rabbim kimseyi karşılıksız bırakmaz bazen açık bazen gizli yollar yolla herkese Mevla müstakını layık olduğu şeyi verir şairin dediği gibi hakkulundan intikamın yine kul ile alır bilmeyenler anı kul yaptı sanır Timurtaş soyadında bir hanım bu iş başıma gelince aleyhime konuşmuş. Şimdi bana mektup yazarak abisinin bana isnat edilen suçtan suçsuz yere biri onun telefonuyla konuştuğu için tutuklanacağını bildirmiş. Ve benden helallık istemiş. Abisine de dua istiyor çok pişman olmuş. Hakkım helal olsun. Madem şimdi tevbe etmiş sohbetleri dinlemeye başlamış Rabbim onu bağışlasın. Abisini de kurtarsın amin. Ama herkes akıllı olsun. Bana bu zulmü tertip yiyenlere... Bunu benimseyenlere yapılan beddualar göğü yere indirir. Kimse bu belayı üzerine çekmesin. Herkes Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu alçaltmaz. Müslümanın kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın namusu, kanı ve onuru Müslümana haramdır hadis-i şerifinde tarif ettiği gibi herkes ne yapsın doğru Müslüman olsun. 8. Samsundaki selde ölenlere Rabbim rahmet buyursun inşallah. Amin. İnşallah şehittirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elgariyku şehidün buyurduğu üzere bu olan şehittir. Efendimiz böyle buyuruyor. Tabii ki imanlı ölmek şarttır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler vakbesinde ey Allah ben iki kör felaket olan yani önüne geleni yıkıp yakan sel ve yangından sana sığınırım buyurmuştur. Bu duayı duan kitaplarında görmedimse de Ali El Kadrai Mevla'ın Yırşa'd-ı isimli hac menasikini beyan eden eserinde vardır. Ben Müzdelif'e de o kitapta kitaptan okurdum. E de Hazretleri de amin derdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istenmedik bir hayır, sığınmadık bir şer bırakmamış buyururdu. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün dua ve istazelerini ne ilmimiz ne de ömrümüz yeter. Onun için en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şu duayı ihmal etmeyelim. Benim kürsülerde sürekli okumandan bazılarınız bunu ezberlemiş de olabilirsiniz. Hiçbir dua bilmezseniz, bilmeseniz de yapamayacaksanız da bari bu duayı terk etmeyin. Dua şöyle. Allahümme inni eseluke min hayri ma seheleke minhü nebiyyüke sallallahu aleyhi ve sellem. İlâ du'a. dua. Hocamız hani bunu yapar da hep duaları. E, çoğunuz da belki ezbere biliyorsunuzdur. Bu duayı demek terk etmeyin. Arapça bilmeyen Türkçesini okusun. Ne diyor? Ey Allah'ım ben senden Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği tüm hayırları istiyorum. Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Ne kadar basit. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istediği tüm hayırları senden istiyorum. Sana sığındığı tüm şerlerden ben de sana sığınıyorum. Yardım istenilecek an ancak sensin benim muradıma ulaşmam ancak sana bağlıdır. O yüce ve büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir işe ne güç ne de kuvvet olmaz. Dua bu kadar. İşte bu dua bütün istekleri ve sığınmaları cami olan çok mübarek bir duadır. Ne olur bari bu kadar okuyun ki selden, yan, efendim, yelden, yangından göçükten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı her türlü afetten korunabilelim de sonra ağlayıp inlemeyelim dokuz Süleyman Vakfı diye hizmet vakfı yani daha doğrusu hizmet değil hezimet yapan vakıf Abdülaziz Bayındır'a ait bir şer yuvasıdır bir kardeş bu vakfı sitesinde kandillerin inkar edildiğini yazarak milleti uyandırmamı talep etmiş kardeşim ne kandili ne bayramı bunlar ayet ve hadis he, Cübel hocamız diyor yani onlar kandili inkar etmişler de. Cümbel hocamız da diyor ki, yani ne kandili ne bayramı. Bunlar ayet ve hadisleri dahi inkar eden adamlar. Bunları takip edenler ehli sünnetten öte dinden bile çıkma tehlikesiyle karşılaşırlar. Sen sadece boş ver eyi sünneti. Demek ki iman dairesini zorlayan beyanlar var. Geçen sene Bozacının Şahidi Şıracı kabilinden Ali Rıza Demircan'la beraber milleti Ramazan'da Kasımpaşa'da topladılar. Sahurdan sonra yemeye başladılar. Karşı taraf yani Yavuz Selim Camii'nin bulunduğu yön aydınlanana kadar yani güneş doğmasına 40 dakika, 50 dakika belki de daha az bir zaman kalana kadar millete yemek yedirdiler. Yani oruç başlıyormuş diye tatbikat yaparak milletin orucunu yedirdiler. Bu sene Ramazan'da da cin şeytanları bağlanınca insan şeytanları çıkabilir. Aman dikkat edin. 10 şaban Şerif çıkmak üzere. Bir hafta kaldı. Kaçırdıklarımızı telafiye bakalım. şaban Şerif Risalesi'nin 231. sayfasından sonra önemli ameller zikredilmiştir. A. Recep-i Şerif'in 27. gecesi Miraç gecesidir. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi Kadir gecesi olduğu gibi Şaban-ı Şerif'in 27'si de çok önemlidir. Ama insanlar ondan gafildir. Öyle ya. Recep'in 27. gecesi kandil. Efendim, kendinden sonra gelen Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi kandil. Öylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı olan Şaban ayının 27. gecesi demek ki o da sıradan bir gece olmamalı. Ama insanlar bundan gafil. Önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece 27. gecedir. Yani Şaban-ı Şerif'in 27. gecesidir. 4 rekat namazı vardır. Tarifi 233. sayfadadır. Amel edelim inşallah. Yani Şaban-ı Şerif 230 33. sayfasında Şaban ayının 27. gecesi yapılacak olan, kılınacak olan namaz, amel orada yazıyor. İnşallah oradan bakarsınız, amel edersiniz. Rabbim şimdiden kabul eylesin inşallah. Amin. Ve bu ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı olması hasebiyle çok salatu selam okunmalıdır. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki allah Teala arşın altında nurdan bir deniz yaratmış. Sonra başı arşın altında, ayakları yedi kat yerin altında, bir kanadı doğuda, bir kanadı ise batıda olan bir melek yaratmıştır. Şaban ayında bir kul bana salatta bulunursa, allah Teala o meleğe hayat suyuna dalmasını emreder. Melek de o suya dalıp çıkarak kanatlarını silkeler. Böylece her tüyünden damlalar dökülür. Allah Teala her damladan kıyamet gününe kadar kendisi için istifarda bulunacak bir melek halk eder. Arifhan yayınlarında çalışan Şah Efendi'nin olan Hoca Hanım kardeşim Zuhuratta üç kere kendisine benim kurtuluşumun tek çaresinin salavat okumak olduğunu bildirmiş. Salavat okumak olduğu bildirilmiş. Bu husus benim dikkatimi çekti. Bu ara annemin vefatından beri Delaili Şerife okuyamadım. Delaili Şerife biliyorsunuz Salavat-ı Şerifelerin cem edilmiş olduğu bir efendim kitap. Herhalde yine bana bir iftar geldi. Evvelce yine bir ara okuyamadığımda efendi Hazretlerimizle son umredeyken Abdülmetin Hocanın bir arkadaşı Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü ve bu fakire delaili hayrata devam etmemi söylemesini emir buyurmuştu Tam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayında Başımdaki sıkıntılardan fırsat bulamadım. İnşallah bu son cuma günü delayin hatmi yapacağım. Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Size de rica ediyorum. Şaban Risalesi'nin 240. sayfasında Seyyid Ahmet Erdifayi Hazretlerine ait bir salatu selam var ki, hangi mühim sıkıntısı için bu salatı 40 gün sabah namazından sonra bir kere okuyan kişinin muradı hasıl olur. İnşallah yarın 13 Temmuz sabahı benim kurtuluşum niyetiyle bir deyip başlarsak mahkemeden önce 21 Ağustos salı sabahı okuyunca 40 gün tamam olur ve muradımız hasıl olur inşallah. i̇nşallah. Şaban Risalesi'nde yine 240. sayfede. Evet. C şıkkı Şaban-ı Şerif'in meşhur bir tevhid zikri var ki onu okuyana bin sene ibadet yazılıyor bin sene günahı olsa siliniyor ve Allah katında sıddık yazılıyor okudunuz mu ben okudum elhamdülillah Rabbim bize de okumak nasip eylesin Amin. o hangi sayfada 242. sayfede evet bari bu son hafta gerisini abalım yapalım telafi edelim de 3 ayların istifarı devam ediyor bu fakir öğlen namazından sonra okuyorum siz de ihmal etmeyin Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın beyanı veçile her bela günah yüzünden geliyor ve ancak istiğfarla açılıyor. 243'te bu istiğfar yazılmış. Demek ki 243. sayfada da bu istiğfar var. Bir de Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir siga var ki, iyi niyetle birkaç kere okuyanın bütün sıkıntıları kalkıyor. Arapçası 245-246'da. Bilmeyen 247 ve 249. sayfalardan Türkçe manasını okusun. Kardeşlerimiz de inşallah bu sayfeleri tabi böyle okuyorum geçiyorum ama efendim, kalem kağıdı olanlar yazıyor. Ee, kardeşlerimiz ne yaparlar? Cümbel hocamızın sitesinde e, bu sayfeleri yazarlarsa işte Şabanış Şerif Risalesi ne yaparsınız? Buradan o sayfeleri okursunuz. Dualar var, istiğfarlar var, salavatlar var. İnşallah böylece inşallah bu denen sayfeleri okuyarak bu efendim faziletlere e, hepimiz nail oluruz. Rabbim Celle Celaluhu bana da size de okumak nasip eylesin inşallah. e Bu mübarek ayın sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize şefaat etmesine yardımcı olmak niyetiyle sadaka vermeye gayret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayda bir münadiye, Şaban benim ayımdır, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Acısın, lütfuyla muamele etsin şeklinde ilan etmesini emrettiği göz ardı edilmemelidir. Evet. Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem demek ne diyor? Bu ay benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor bunu bak. Ya bunu göz ardı demek ki etmemek lazım. Çünkü ulema bu yardımın namaz, oruç ve sadakanın artırılması suretiyle gerçekleşeceğini açıklamışlardır. Artık bu mübarek ayda hayırlarımızı artırarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına mazhar olabilme fırsatına sahip olan bizlerin vay saadetine. Sahabeden olamadıysak da kıyamete kadar geçerli dualara mazhar olabilme imkanına sahip olduğumuzdan bizlere ne mutlu. Rabbim Şaban-ı Şerif'in bereketlerine cümlemizi nail eylesin. Ramazan-ı Şerif'e de hayırla bali eylesin, ulaştırsın. Amin, Amin işte. 11. sizlere soruyorum size soruyor şimdi hocam haftaya perşembe uğruç yok ama teravih başlıyor buraya gelmekte zorlanır mısınız düşünüyor <gülüyor> bugün zorlandın mı e yok haftaya da bugün gibi ee haftaya teravih varsa var ne yapalım yani e, teravih ne zaman kılıyorsun yatsı namazında kılıyorsun Haftaya perşembe oruç ama teravih başlıyor. Haftaya mektup göndereyim diyorsanız ses verin. Göndersin mi? Evet. Hocam bunlara sorduk mu zaten hepsi tamam diyor. ya. Yani. Efendim göndersin mi? Evet. Ha, tamam. Eğer hocamız mektup yazarsa sesinizi duydu demektir. Eğer mektup gelmezse sesinizi duymadı demektir. Evet. Nasıl? Oraya çevirirsem benim de sesim duyuluyor o kadar canım. Evet. Demek ki inşallah hocamız haftaya gene ne yapacak? Sizin isteğinizle efendim, önümüzdeki haftada inşallah mektup yazacak. Sonra Ramazan-ı Şerif'te toplanmanız zor olur. Hem oruçlu olmanız hasebiyle çünkü ne yapıyoruz? 6 uçta geliyoruz, 6, 7 yeçerek kala geliyoruz. Ee, i̇ftardan da baya önce oluyor. Efendim yani belki açlık sebebiyle havalar bayağı sıcak günler uzun he bayağı belki zorlanabilirsiniz burada da çünkü efendim üst üsteyiz böyle hakikaten maşallah dolayısıyla nefes almalar vermeler e, dolayısıyla burada ne yapıyorsun bir sıkılabilirsin daralabilirsin yani oruçlu olduğun için şimdi problem değil de bu vesileyle demek ki hocamız Ramazan'da mektup ne yapmayacak yazmayacak serbest bırakacak herhalde ama haftaya oruç olmadığından dolayı teravih olsa da fark etmez inşallah efendim e, hocam arkadaşlar burada nasıl bağırıyorlar sen tabi görmüyorsun belki sesleri geliyor gelmiyor ama haftaya mektup demek istiyor muyuz? İstiyoruz. Tamam inşallah. Sonra Ramazan-ı Şerif'te toplanmanı zor olur. Ben size yine kısa da olsa mektup göndereceğim Ramazan'da. Beni merak etmemeniz için radyoda her perşembe akşam 7'de okusunlar. Yani mektup ne yapılacak? Radyoda yine Halil İbrahim kardeşimiz burada olur. İnşallah perşembe akşamları radyoda demek ki ne yapacak? Mektubu okuyacak. Oradan inşallah bizler de dinleriz. Ama siz haftaya da toplanacaksanız o zaman Ramazan-ı Şerif'te inşallah Filaş'tan geçen seneki sohbetleri dinleyin. En büyük hizmet herkesi iftardan önce o sohbetleri dinlemeye teşvik edin. Bir de radyodan her perşembe 7'de mektuplarımı dinleyin. Haftaya toplanmayacaksanız bu şartı kaldırıyoruz. Toplanacağız çünkü. Yine radyodan dinleyin inşallah. Ne yapalım? İmtihandayız. Rabbim kazananlardan eylesin. Amin. Haftaya inşallah buradayız. Ama ondan sonra Ramazan-ı Şerif ayında mektuplar inşallah radyodan okunacak. Efendim oradan bir kardeşimiz okur. Siz de ne yaparsınız? Bulunduğunuz yerlerde. Yoldaysanız arabanızdan. Evdeyseniz radyonuzdan inşallah. Ee, bazıları da internet başından da uzaklarda olanlar dinliyorlar. Ve böylece yani hocamızın durumunu, halini, ahvalini yine yazdığı mektuplarla böylece efendim, haber alma imkanı, fırsatı elde etmiş olacağız. Evet, 12. Benim Kapris'in sahibi Fazıl Efendi ile olan irtibatımdan dolayı bazı eski jet ortakları kendisinden alacakları olduğunu belirterek bu konuda aracı olmamı istemişlerdi. Ben kendisine bu durumu aktardığımda bana jetba ile ilgili mahkeme devam ettiği için bu konuda bir adım atamıyoruz. Mahkeme neticesinde herkese hakkını ödeyeceğim demişti. Hakikaten öyle yani kul hakkıyla Mevla'nın huzuruna gitmek istemeyen biri. Ama o günkü şartlar, o günkü bir takım sistemler zaten sadece o değil bütün şirketleri daha doğrusu yeşil sermayeyi tamamen batırmak üzere ne büyük işler olduğunu zaten şimdi herkes öğrendi yani. Evet hocamız da şimdi diyor ki, bayağıdır hapiste olduğum için bu konuyu takip edememiştim. Ancak geçenlerde Akit gazetesinde Fadıl Efendi hakkında şöyle bir haber yer aldığını gördüm. Fadıl Gündüz düzenlediği basın toplantısıyla 13 yıl önce hakkında dava açılan JEDBA'nın haklandığını, davanın sonuçlanmasıyla JEDBA'ya ortak olan mağdur yatırımcıların mağduriyetlerinin giderileceğini belirterek, JEDBA'daki davamız adaletin tecelli etmesiyle birlikte lehimize sonuçlandı. Paylarını almak isteyen alacaklarımıza nakit ödeme imkanı tanıdığımız gibi şu andaki yatırımlarımız olan kapriskol kol ve didim kapristen piyasa fiyatlarına göre alabilme imkanı tanıyoruz dedi. Yani akide böyle bir haber çıkmış. Hocamız da diyor ki ben bu habere çok sevindim. Zaten kendisinin. Vatanını, milletini seven dindar bir kardeşim olduğunu özellikle Doğu ve Güney Anadolu'yu kalkındırarak terörü sonlandırmak için büyük projelere imza atmak üzereyken bir takım mason nobiler tarafından engellendiği ve hapse dahi düştüğünü belirt belirtirim. Hak meydana çıkarak Jetman'ın aklandığını duyunca buna çok memnun oldum. Ehli sünnete hizmeti olan bir kişi olarak kendisini hayırlı dualarla destekleme esirgemeyin. Bu konuda fitne yapanlara da bu haberlerini abalım Ulaştıralım. Bu vesileyle bana provokasyon yapıyor diyerek iftira atan Yeni Şafak gazetesine açtığım davadan 2000 TL tazminat kazandığımı yani bugün olduğu gibi o günde iftiraya maruz kaldığımın ortaya çıktığını bildiririm. Tabi bu buradaki rakam sembolik bir rakamdır. Önemli olan burada kanun karşısında da suçsuzluğunu ortaya çıkarmak ve böylece burada da ne olmuş demek ki? Hocamız bu davayı kazanıyor ve orada iftira edildiğine mahkeme ne yapıyor? Hükmediyor. Fakat henüz parayı tahsil etmediğimi, zaten bu paranın hepinize döner, ısmarlayacak boyutta olmadığını, Herhalde hocam size döner mi sözlerde kazanırsam diye. Ama tabii bu para yetmez. He? Şu öndeki kısma bile yetmez be. Bunun yerine benim adıma birbirinize ikramda bulunmanızı ve bu hususu her yerde duyurmanızı ayrıca internet vasıtasıyla da ilgilenen herkesi sevindirmenizi rica ederim. Yani bu konuda efendim provokasyon yapıyor meselesi vardı ya biliyorsunuz bu meseleyi. Cübbel hocamız bu davayı kazandığını her taraflara duyurun iletin. Efendim illa da ben döner yiyeceğim diyenler varsa da etrafınızda Allah için siz yedirin yani. Tamam. Peki efendim saat 8'i 10 geçiyor. Ben şimdi tabi buradan TV5'e yetişeceğim nasip olursa. Sizden gelen bazı mektuplar var. O bölümü efendim şu anda okuyamıyorum. Vakit çok daraldı. İbrahim kardeşimize zannediyorum burada yok. Ben şunu da sizlere arz edeyim. Şabanış Şerif Risalesini söyledik. Orada pek çok sayfeler geçiyor. Onları inşallah Cübel hocamızın sitesine bakarsınız. Orada arkadaşlarımız yazarlar. Oradan hangi sayfeler okunacaksa buradan okursunuz. Salavatlar, dualar. Hele o bir tane dua vardı ya. Onu mutlaka ne yapalım? Dilimize pelesenk edelim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi. Peygamber Efendimiz efendim e, Mevla'dan kendisi hakkında ne hayırlar istediyse biz de Rabbimizden istediğimizi hangi şerlerden de Rabbimize sığınıyorsa biz de onlardan Rabbimize sığındığıyla alakalı bir dua vardı ya. Onu ne yapalım? Mutlaka efendim e, dilimize pelesenk edelim ve her namazdan sonra mutlaka inşallah dualarımızda e, yer verelim ona. Arif Han dergimizin sayısı da yeni sayısı zaten çıktı. Arkadaşlar sizlere arz ediyor. Pek çok meseleler var. Bana da işte bazı kardeşlerimiz diyorlardı ki ya hocam dua ettik bu kadar dua ettik. Herkes dua etti hocamız çıksın diye. Biz de tavaflarda mesela özel tavaflar yaptık, secdeler yaptık. İnşallah yarın secde yine yapacağız. Herkes gelebilir. Hatta gelin inşallah. Yani sabah namazını nerede kılarsan kıl. Ne zaman yapıyoruz? Sabah namazını burada kılacağız. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar bekliyoruz. İşrak vaktinde hep beraber secde ayetler okuyoruz. Secdelerimizi yapıyoruz ve topluca dua ediyoruz. Dolayısıyla acaba yetişir miyim yetişemem mi? Fark etmez. Kendi mahallende muhitindeki camide de namazını kılsan secdelere buraya ne yapabilirsin? Yetişebilirsin. Bunu da böylece arz edelim. Yani bu kadar dualar edildi Cübbel hocamız çıksın diye. Hani neden çıkmadı? Dualar kabul olmadı mı? Dualar mutlaka kabuldür. Biliyorsunuz onun pek çok efendim duaların kabulünün e, alametleri vardır. Duada bir takım şartlar vardır. Onunla alakalı fakir bir yazı yazdı. Dolayısıyla eddua huvel ibade dua ibadetin ta kendisidir. Bakın burada inşallah okursunuz. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam Mevla'ya dua ediyorlar ya Rabbi. Efendim. Niyazda bulunuyorlar. İki tane peygamber mevlana buyuruyor? kal. Kad icibet davet hukuma. olsun gidiyor duanıza icabet olundu. Evladan haber geliyor ya vahiy geliyor. Duanız kabul olundu. Peki ne zaman gerçekleşiyor? 40 sene sonra. 40 sene. Ya iki kişi de peygamber. İkisi de dua etmiş ve Allah'tan haber gelmiş ha. Bize rüyada dese ki yarın dua, dua sen kesin kabul olacak. Daha elimizi yüzümüze sürmeden gökten küt diye inişin isteriz böyle ya. Yani. Demek ki ne var? Bir vakti var, bir saati var. Dolayısıyla kimse mimsizliğe kapılmayacak. Yapılan dualar asla boşa gitmeyecek. Mutlaka kabul. E zaten dua nedir? İbadettir. İbadet yaptığın zaman sevap kazanınca boşa mı gitmiş oluyor yani? Onun için burada dua ile alakalı meseleyi mutlaka okumanızı sizlere özellikle tavsiye ediyorum. Bir de bu sonunda çok da bir geliyor. Dualar istiyorlar. Efendim, bir dualar geliyor ki şöyle destan gibi herkes yazmış. Özellikle evlilikle alakalı konuda özellikle hanım kardeşlerimiz tabi erkekler için bir kapıdan e, efendim, olumsuz cevap alsa başka kapıya gidiyor. 40 tane kapıya gidebilir. Ama hanım kardeşlerimizin durumu biraz daha farklı. Yani istediği gelmeyebilir. Gelen istediği olmayabilir. Onun için bu gibi bir takım sıkıntılar olabilir. Bakın burada 65. sahipede ne diyor? Evlenemeyen kadınlar için evliliği kolaylaştıran dualar. Sen gene Mevla'ya siparişi ver de allah Teala adamını sana gönderir inşallah. Buradan da ne yapılsın? Mutlaka efendim bu dualara bakın. Hele öyle etrafınızda, civarınızda yaşı bayağı ilerlemiş, efendim evlenememiş veya pek çok kimse gelmiş ama kısmet olmamış gibi kimseler varsa bir tane dergi hediye et ve ki bu sayfadaki duayı da mutlaka yap. O bir daha da seni unutmaz sana da dua eder haberin olsun. Alalım, okuyalım okutalım, duyuralım, Arifan dergisi girmeyene bırakmayalım. Rabbim Celle Celal, hepinizden razı olsun. Amin. Malımızla, canımızla, ilmimizle yolunda sahip gayret cümlemize ihsan eylesin. Amin. Bu yolda bizlere ne kadar sıkıntılar olursa da ne kadar engeller çıksa da Rabbim Celle Celalü pürüzleri gidersin inşallah Amin. manileri kaldırsın Amin. engelleri defrafı eylesin Amin. hizmetlerimize mani olmaya kim çalışıyorsa Rabbim onları bertaraf eylesin Amin. ayağımıza çelme takmak isteyen yolumuza engel koymak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin Son nefesimize kadar bu yolda devam tebat istikamet ihsan eylesin Amin. can veresiye kadar Son nefesimizi veresiye kadar Rabbim cümlemizi yolunda hadim eylesin. Amin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. İllahi fatiha